Bir adam vardı ki milyonlar vardı gene müflis o gözü doymaz bir defa evvel emirdi. Gözü doymayınca müflis o. Hidülü doymaz göz cihazı. Bir belliye gene bir şey bir zat para vermiş biraz altın ama. Ben senin paranı alamam demiş. Niye almıyorsun ben fakir değilim demiş. Beş bin altınım daha var benim demiş. Ben hakik bir evliya isteyen alırım. İmanın şartından değil konuştuğum sözler. O söylediğiniz söz. Şey. Daha bende de yüz bin altın var demiş. Derdimiz... Peki o 500 bin altının 600 bin olmasını istiyor musun bir Demi, isterim demiş. Sen daha gözün doymamış, o züte fakirsin demiş, seni para almamadır. Evet, kanaat lazımdır, göz doyması lazımdır. Hırs da lazımdır. Bazı adamlar hırslı olmasa halka hizmet etmezler. Bu da ayrı bir davadır. Evet, o kula Allah bize giydirmesin.